Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. E, teşekkürler kulak verdiğiniz için e, bu programda sizlerle ilham verici hikayeler paylaşacağım. E, bu hikayelere geçmeden birkaç e, saptama yapmak istiyorum izninizle. E, politika ekonomik krizle birlikte yaşam tarzımız değişiyor. Bu artık çıplak gözle de görülüyor. E, haberler e, tek taraflı hale geldikçe geliyor. Kriz büyüyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. E, gerçekler çok bulanık her şey çamur gibi e, televizyon programları yavan e, önemli bir kesim medya diyetine başladı e, çoktandır var bu medya diyeti ana akımdaki şeyleri izlemeyen okumayan takip etmeyen bir kesim oluştu ve sayıları da giderek artıyor e, bir haber bahsi geçtiğinde vallahi takip etmiyorum artık diyenler çoğaldı e, belki siz de onlardan birisinizdir. E, Açık Radyo'da Ömer abi ve Can, e, iyi ki Açık Gazete'de sadece yerel haber okumayı bilim, spor gibi konulara da yer veriyorlar. Aslında tam da Açık Radyo gibi radyoları dinlemenin e, zamanı veya podcastleri, e, çok farklı programlar, müzikler, e, programcılar var. Her şeyin çamurlaşmasının ve net görememenin iyi bir tarafı da var. O da bu durumun medya tüketimini azaltması ve kitap satışlarının artması. TV'lerin düğmesine dokunulmadıkça, bu tek taraflı gazeteler okunmadıkça kitap satışları, etkinliklere katılım ve doğada zaman geçirme artıyor. Ben kendi yayıncımdan da teyit ettim e, kitap satışlarının arttığını. Bazı kaynaklara göre geçen sene kitap satışları %8, bu sene %15 artmış. Döviz kurundan önce kitap satışlarında artış devam ediyordu ee, ama tabii kağıt fiyatlarını döviz kuru etkiledi. Kağıt fiyatları döviz kuruyla birlikte artıyor. Bu sene basılan ve satılan kitap sayısı ne olur bilmiyorum ee, ama elektronik kitaplar artabilir diye düşünüyorum. Ee, çok uzun zamandan beri ilham veren hikayeler okumaya ve izlemeye devam ediyorum. Ee, bu hikayeler beni yıkıma uğramış hissinden çekip çıkartıyor. E, ...hikayeler az tüketen, bilekis e, üreten güçlü çözümler bulan kişilere veya topluluklara dair hikayeler. E, hatta bu hikayelerden belki hatırlarsınız, Bal gibi de başka bir Dünya Mümkün serisini de yapmıştık e, programlarımda. E, umutlanmak lazım diyerek değil, e, polyan olmak için değil de aksiyonel umut ve bir şeyler yapmak için bu hikayeleri takip ediyorum. Ee, yeni Zelanda'dan yeni hikayeler var. Ee, bu yeni hikayeler 2018'de film olarak yayınlandı. Ee, hikayeler bugüne nasıl geldiğimizi de anlatıyor. Ee, yönetmen Jordan Osman ve Antoinette Wilson'ın çektiği filmin adı ee, Living the Change, Değişimi Yaşamak. Ee, film buralara nasıl geldiğimizi, evreni nasıl suistimal ettiğimizi anlatıp ee, yaşam şeklimizi sorgulatıyor ee, sadece bununla kalmıyor bununla birlikte orman bahçeleri yerli para zaman kumbarası kompost tuvalet e, sosyal destekli tarım gibi e, yeni çözümler ve uygulamalar sunuyor e, bu çözümleri biliyoruz ama tekrar etmek önemli Mevcut sistem çok tekrarla ve medya ile güçleniyor. İlham veren bu hikayeleri de tekrarlamak lazım. Tekrar etmenin hiçbir sakıncası yok bu saatten sonra. Bir de herkes kendi hikayesini oluşturuyor. Dolayısıyla her hikaye de kendi içinde değerli. Filmde çözüm önerisi sunan uzmanlarla röportajlar da var. Ama bu uzmanlar sundukları çözümleri uygulayan uzmanlar. Ayrıca kullandıkları kelimeler, özenli anlatımları ve hikayeleri gerçekten dinlemeye değer. Değişim yaşamak ve sürdürülebilirlik için ilham almak istiyorsanız işte bu filmi izleyebilirsiniz. Filmin adı Living the Change. Film 1 saat 25 dakika. Film sürdürülebilirlik kelimesini de dikkatli kullanıyor. Sürdürülebilirlik hoş bir davranış veya moda olmanın ötesinde bir şey. Sürdürülebilir olmamak da kader veya kısmetsizlik değil. İçten içe güzel bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu kalbimiz ve tüm hücrelerimizle hissedebiliyoruz. Mevcut sistem büyümeye doymuyor, bunu biliyoruz. Büyümenin durup sistemin öyle ya da böyle çökeceği kesin. Çünkü büyüme kaynaklara bağlı. Bizim tüketimimize doğal kaynaklar yetmiyor. Ormanlar azalıyor, fazla tüketim var. Doğadan aldıkça alıyoruz, yerine koymuyoruz. Doğada bu sefer üretmek yerine bizim ürettiklerimizi tüketmeye, yıkmaya başlıyor. Ee, en azından bu yüzyıl için yapılacak şey fosil yakıtların %80'ini olduğu yerde bırakmak ve dokunmamak. Ee, ekolojik kriz biraz da evrene öteki muamelesi yapmakla ilgili bir şey. Ee, onu da oyuncak zannediyoruz. Sahiplenilecek bir eşya veya e, köle gibi görüyoruz. Bazen yıkıma... Uğramış gibi hissediyoruz ve hayat böyle devam edecekmiş kaygısını yaşıyoruz. Ama içten içe de güzel bir dünyanın mümkün olduğunu da biliyoruz. Ekolojik, sosyal ve ekonomik kriz global ama çözümü lokal. Bu krizleri gören veya birebir yaşayan kişiler gayet de güzel çözümler üretmişler. E, bu çözümleri yaratmak için de öncelikle sorunları anlamaya ihtiyaç var. E, yazar ve konuşmacı Charles e, Eisenstein'a e göre e, dünya hikayeler üzerine kurulu. E, bu hikayeler genelde mitler. Her kültürde mitler var. Bunlar e, kendinle ilgili, gelecekle ilgili sorular sormamızı sağlıyor. Ben kimim, e, kendim olmak nasıl bir şey, değişim nasıl gerçekleşiyor Gerçekliğin, hakikatin, doğası ne? Her kültüründe bu sorulara ürettiği farklı cevaplar var. Dünyayı yönlendiren, yani domine eden kültürün bu sorulara verdiği cevaplar artık işe yaramıyor. Dünyayı anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Anlamayla ilgili kriz yaşıyoruz. Adaletsizliğin, fazla tüketimin... Kötüye gitmenin en önemli sebebi ekonomi. E, istikrarsız, e, hızlandırılmış çekim halinde bir büyüme var ve kaynaklarsa yavaş çekim e, normal seyrinde gidiyor. Doğal kaynakların bu hızlandırılmış büyümeyi karşılaması mümkün değil. Çünkü doğal kaynaklar normal veya yavaş seyrinde gidiyor ama biz böyle hızlandırılmış e, inanılmaz... E, bir hızla e, gidiyoruz. E, paraya dayalı sistem hep sonsuz büyümeye ihtiyaç duyuyor ve bunu istiyor. Dolayısıyla doğayı da bir mülke dönüştürüyor. Böyle bir büyüme doğal kaynaklara ihtiyaç duyuyor ister istemez. Sadece para değil faizler de var. E, Helen Düğü yaşayan ekonomiler uzmanı e, faiz olmasa e, çalıştığımızın yarısı kadar çalışsak aynı standartları koruyarak yaşayabileceğimizi söylüyor. Ne güzel değil mi? Faiz sinsi bir şey. Gizli veya açık her yerde. E, ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarında epek çok iş krediyle dönüyor. Bunları kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Hesap bize çıkıyor. Bu durumda daha çok çalışmamız ve doğayı da daha çok sömürmemiz lazım. Ekonominin de böyle hızlandırılmış çekimde gitmesi için enerji gerekiyor. Üretmek için, maintenance, bakım için, pazarlama için, satmak için hep enerji lazım. Bu sistemde enerjinin kullanılmadığı yer yok gibi bir şey. Onun için de fosil yakıtlar kullanılıp duruyor. Shane Ward diye birisi var. Bu yeni nesil bir tasarımcı. Rejenere tasarımcı deniyor. Yani yenileme tasarımcısı. Ve Action Ecology'nin de kurucusu. Kendisi bize enerji dediğimiz şeyin kaynağını unuttuğumuzu hatırlatıyor bir güzelce. Fosil yakıt enerjisinin kaynağı güneş, bitkiler ve diğer canlılar güneşi toprakta depoluyorlar. Milyonlarca yılda oluşuyor. Kazıdığımız zaman karanlıktan bu ışığı, zengin enerjiyi çıkarıyoruz. Evet doğru bu enerjinin sayesinde e, tonlarca acayip şeyler yapılıyor yaratılıyor ama şunu unutmamak lazım e, kaynakta e, bitince bitiyor. Gelişmiş ülkelerdeki fazla tüketim yüzünden dünyada günde 95 milyon varilin üzerinde petrol tüketiliyor. Plastik, kıyafet, gıda, elektronik gibi her şeyin üretiminde kullanılıyor. Bitmeyecekmiş gibi davranıyoruz ama bitiyor ve yetmiyor. Talep ise mevcut kaynaklardan daha fazla. E, makine mühendisi Canterbury Üniversitesi'nde Profesör Susan Grimdick e, petrol fiyatlarındaki zirve kavramını şöyle anlatıyor. E, sınırlı kaynağı e, makul miktarda kullanınca sorun yok. E, ne tüketim ne de fiyat zirve yapmıyor. Ama kısıtlı kaynaklar var e, ve giderek artan ve hızlı bir trendde kullanıyoruz bunları. O zaman zirveyi görüyor. E, kaynak bitince de tüketim haliyle e, azalıyor e, gıda üretim şekli de önemli konulardan biri. E, bu tarz bir üretim e, biyoçeşitliliği yok ediyor. E, tek tip üretim yani monokültür deniyor. E, i̇şte beraberinde yıllarca problemi getiriyor. E, tek tip ürün yetiştirme, bir tür hayvan yetiştirme gibi bir konsepti de yok doğanın. E, monokültür, fazla tüketim hep insan kafasından çıkan şeyler. E, çeşitlilik... E, Aynı zamanda dayanıklılığı ve devamlılığı getiriyor. Çeşitlilik yoksa kırılganlık, zayıflama başlıyor. Artık bunu bilim adamlarının söylemesine veya kanıtlamasına da gerek yok. Çıplak gözle de görebiliyoruz. Monokültür, böcek ilaçları, gübreler tohumlarla tarım çok kırılgan hale getirildi bir de şunu düşünmemiz ve nasıl bir şey olduğunu hissetmemiz lazım diyelim ki bir şey oldu ve marketlerde yiyecek içecek yok bu durumda ne yeriz ne içeriz nasıl hissederiz ne yaparız bu sorular önemli bu soruları sormakta geç bile kaldık. Çünkü iklimin ve ekonominin gidişatı malum. Bu gıda üretim döngüsünü hızla değiştirmek ve dönüştürmek zorundayız. Bir müzik arası verelim. Bart'tan Dog Sleep Away'i dinleyeceğiz. Tekrar açık radyo dinleyicileri e, müzik arası vermiştik e, değişimden ve çözümlerden bahsediyordum ilham veren hikayelerden e, özellikle Living the Change e, filminde yara, yer alan hikayeler. Ee, i̇klim, gıda, ekonomik krizi yaşayan ve anlayan insanlar teknolojiden çözüm bekliyorlar. Hepimiz bekliyoruz. Ee, uzmanlar ve teknoloji bir şeyler yapsın diye böyle bir bekleme halindeyiz. Oysa teorik olarak o teknolojiye sahibiz. Ee, ve e, sorunlar teknolojiyle çözülse şimdiye kadar çözülürdü. E, teknoloji dünyaya ve birbirimize iyi davranmamızı ve güzelce yaşamamızı sağlamadı şimdiye kadar. E, rüzgar türbinlerinin, güneş panellerinin e, yenilenebilir enerji kaynaklarının çözüm olacağı düşünülüyor. Ancak onları tüketmek e, ve üretmek için de fosil yakıtlara e, ihtiyaç duyduğumuzu unutmamak lazım. E, bu arının bağlısı Bal yapmasına benziyor arıya ürettiği balın en az üçte ikisini hadi diyelim üçte birini bırakmak gerekiyor ki arı tekrar bal yapabilsin etrafında da bal alabileceği ve dölleyeceği bitkilerin olması lazım. 100 yıl sonra bugün üretilen güneş panelleri çöp hatta toksik yığınlar haline gelebilir geleceklerde birileri bunları geri dönüştürebilir mi bilmiyoruz rüzgar türbinleri hala dönebilecek mi dönmüyor. Sonlarına ne olacak onu da bilmiyoruz. E, havaya saldığımız karbon ama hala havada olacak, onu biliyoruz. E, bu yenilenebilir e, enerji kaynaklarıyla çelik, doğal kaynaklar vesaire oluşmuyor. Yine dizel'e ihtiyaç var. E, o yüzden eldeki bu fosil yakıtların e, sonraya bırakılması, kritik. Bunu yapmak için de daha az kullanmak lazım. Başka şansımız yok. Endüstrileşme ve medeniyetten söz ediyorsak, bunun en önemli nedeni fosil yakıtlar. Güneş panelleri tamam çok az enerji kullanıyor, enerji üretiyor. Ama ne kadar güneş paneli olursa olsun önemli olan şey fosil yakıtları olduğu yerde bırakmak ve gerekli yerlerde yeterince kullanmak. Bir de ormanlara dokunmamak, yeni ormanlara yer açmak. Şimdi insanlığın e, tarihine de baktığımızda gücün tarihi olmuş insanlığın tarihi e, güçlü olan diğerine başka kültürlere hükmediyor. E, kültürel olarak ötekiler e, ötekileştirdiklerimiz olduğu gibi doğada ötekiler arasında. E, şimdi bir e, ütopya da e, veya cennette yaşıyor olmamız lazımdı çünkü bize robot hizmetkarlar, elektronik araçlar, elektronik araçların sağladığı konfor, yapay gıda, sonsuz yaşam vesaire vaat edildi. Ee, ama şimdi anlıyoruz ki teknoloji ve toplum mühendisliğinin bu cafcaflı vaadi gerçekleşmeyecek. Bilakis bu teknolojinin e, yıkımın kaynağı olduğunu da görebiliyoruz. Kendimizi tanıyamıyoruz artık. Gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü her verilen ekonomik, teknolojik ve politik cevabında yalan olduğunu görüyoruz. Bu da bize bilmezliği, bilinmezliği getiriyor ve başka hikayelerin peşine düşüyoruz. Evet böyle bakınca hani pek çok şey bizi depresyona sokabilir, panik atak yaşayabiliriz. Bunları nasıl algıladığımız ve bunlarla ne yapacağımızla ilgili bir şey bu. Tüm bu başımıza gelen negatif şeyleri provokatif bir şey olarak da görüp başka çözümler üretebiliriz. Eğer bu bir oyunsa kazanılabilir, bir oyun haline de gelebilir, kazanabiliriz ile ilişkimiz biraz anne bebek ilişkisine, e, biyolojik bir ilişkiye benziyor. Birbirimize bağlıyız. E, bu bağı güzelleştiren insanlar var. E, Yeni, Yeni Zelanda'da e, böyle hiç yüzüne bakılmayacak yerlerde orman bahçesi kuran insanlar var. E, az ötede orman bahçesi olmayan alanlar var ve orada kuşlar böcekler yok. Oysa bu orman bahçesinde kuşlar var. Kuşlar gelip şakıyor, diğer canları da çekiyorlar buraya birileri 85 bin ağaç dikmiş ve biyoçeşitlilik artmış. Bu çiftçi 85 bin ağaç diken bütüncül otlatmayı anlatıyor. Sürüler otlarken çimlerin tamamını yemezlermiş. Yarısını ısırıp bırakıyorlar. Bunlar kullanılmaz hale geliyor. Bunları yeşertmenin çözümü sürünün dışkasını bırakmasına ve doğal gübre olmasına izin vermek. Öbür türlü Bilmem kaç kilometre uzakta gübre üretiliyor gübreyi üretmek için kaynak ve enerji harcanıyor gübreyi satmak veya almak için pazarlama yapılıyor lojistik giderleri var e, oysa sırların dışkısı gayet güzel doğal gübre olarak kullanılabiliyor. Ee, ekosistem doğru şeyler yapılırsa kendisini kısa sürede toparlayabiliyor. Bu 85 bin ağaç dikilen yerde eskiden e, bu kadar yeşil bir alan değilken böyle doğal e, gübreyle veya e, işte e, biyoçeşitliliğe izin verince kendisini e, kısa sürede toparlayan bir yer olmuş ee, Yeni Zelanda'da yine kurumsal hayattan gelen e, insanların hikayeleri var. Böyle e, çöle benzeyen e, toprakları almışlar ama cennet gibi bir mekana dönüştürmüşler. E, toplum destekli tarım yapıyorlar. E, ürettiklerini satabileceklerini, her ürettiklerinin bir alıcısı olduğunu biliyorlar. E, atık diye bir şey yok sözlüklerinde. Markete giden cicili bicili hep aynı boy ve parlaklıkta ürün yetiştirmiyorlar. Brokolliler küçükse bir yerine iki tane gönderiyorlar alıcısına çöpe atmak yerine. Bu sistem biyolojik çeşitliliği de destekliyor. Çünkü ne yetiştiriyorlarsa onu alan bir topluluk var yanlarında. Monokültür yapmak zorunda değiller. E, bu çiftçiler kaliteli gıda yetiştirmek için çözümlerin basit olduğunu ve o kadar da büyütülecek meseleler olmadığını söylüyorlar. E, ben de onlara inanıyorum açıkçası. E, değişim dönüşüm için en güzel çözümlerin başında da et yememek var. Et yemeden duramam diyenlerdenseniz o zaman yeni hayvanların ekolojik sistemin bir parçası olduğunu bilinir. E, Bilenleri onlar olmazsa ekolojik sistemin e, yıkılacağını bilenleri bulmakta fayda var. Böyle kişilerden e, et almakta. E, milyonerlere danışmanlık yapan bir ekonomist de var bu hikayeler arasında. E, bir gün bir şey yetiştirmeye başlayınca e, başka türlü bir hayat kafasına donk etmiş. Üretmek ve yetiştirmenin keyfi başka bir şey de yok. Illaki büyük toprak parçasına da sahip olmak gerekmiyor. Apartmanda bile yapılabilecek, yetiştirilebilecek şeyler var. Bir başka hikaye bir doktorla ilgili pratisyen bir hekim Yeni Zelanda'da eşi ve küçük bebekleriyle doğada yaşamaya başlamışlar. Böyle iki göz bir evleri var. E, büyük evlerini stresi bırakıp gelmişler hani doktorlar der ya hep stresten uzak durun diye e, doktorun kendisi de sinirli bir insanken stresten arınmayı başarmış bahçede çalışıyorlar ihtiyaçları olanı üretiyorlar ve yapıyorlar gayet de sağlıklı bir aile gibi görünüyorlar bir okul örneği var. Çocuklara tarım yapmayı ve kendi ürettiklerinden yemek yapmayı öğretiyor. Çocuklar ağaçları, bitkileri, tohumları, meyveleri ve sebzeleri tanıyorlar. Onlarla nasıl yemek yapabileceklerini de öğreniyorlar. İşte işin burasında enteresan bir şey devreye giriyor. Çocukların bunu e, öğrenebilmeleri için çalışanlara, gönüllü çalışanlara ihtiyaçları var. E, ve e, zaman kumbarası diye bir şey var. E, buna üye gönüllüler var. O gönüllüler çocuklarla birlikte yemek pişiriyorlar, e, yemek yapmayı öğretiyorlar. Kaç saat e, zaman geçirirlerse o kadar da bilet alıyorlar. Ve o biletleri alışverişte kullanabiliyorlar. E, bir de e, topluluklar LOVES e, kullanıyor. LOVES e, tamamlayıcı LOAVES diye yazılıyor. Tamamlayıcı para birimi. E, sadece yerel olarak kabul edildiğinden Lowe's'daki ticaretle yerel bağlantılar kuruluyor. Topluluk içindeki değeri azalmıyor. Bankaya yatırılmadığı ve kredi ödemelerinde kullanılmadığı için dolaşım hızı yüksek. Böylece yerel bir para birimi de ulusal para birimine destek çıkmış oluyor. Onun alternatifi gibi görmemek lazım. E, Laws'ın temel amacı sosyal eğitimi, beceri geliştirmeyi ve paylaşımı teşvik etmek. E, bütün bunların yanı sıra güzel bir örnek daha var. E, kompost meselesi artıyor. Artık daha fazla insan tuvalet yerine kompost tuvaleti kullanıyor. Bazıları firmalardan organik atık toplayıp komposta dönüştürüyorlar. Çiftçi olmayan ve toprakla uğraşmayanlar peki ben ne yapabilirim diye sorabilirler. Yapılacak şey çevreye diğer canlılara özenli üretimi yapanları desteklemek olabilir. Alınacak ürünlerin illaki organik olması gerekmiyor. Toprağa ve diğer canlara iyi davranıyorsa, özeniyorsa, o ekosistemi gözetiyorsa, biyo çeşitliliğe önem veriyorsa onlardan bir şey alabilirsiniz. Nereden bulacaksınız bu üreticileri? Artık her yerdeler. Çiftçiler de internet kullanıyor. Yakın çevredeki köyleri, kırları dolaşıp keşfi yapabilirsiniz. Bir sorabilirsiniz. Yani yapılacak şey çok. Durduğumuz yerden belki çözümleri görmek zor olabilir ama önce bir şeyler yetiştirmekle işe başlayabiliriz, atıklarımızı sıfırlayabiliriz, gerçek ihtiyaçların bir listesini çıkartabiliriz, sonra neleri tüketip tüketmeyeceğimize ve faiz ödeyip ödemeyeceğimize karar verebiliriz. İşte eldeki dünya bu. Ortada eğlence ve parti yok. O zaman başka çözümleri başkasından beklemek yerine kendi çözümlerimizi üretip üretenlere de destek olmamız lazım. E, çağın en büyük hastalığı üşengeçlik. E, bence bunu bir kenara bırakmak lazım. E, neyse programın sonuna geldik. E, prodüksiyondaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.